Hamza Büyüktaş, yani işte kerpiç, ah, kerpiç evler Çalışması'nı yürüten arkadaşlardan biriyim. Aile tespitinde biz işte o kentin ileri gelenleri, çeşitli işte örgütlenmeler, yani oradaki işte siyasal parti, belediye, yine işte mahallelerde örgütlü olan kitleler kesimlerle ilişkilendik. Yani böyle bir çalışmanın başlayacağını. ekolojik bir köyün inşa edileceğini, burada 48 ailenin yer alacağını, 48 ev yapılacağını, işte evin birileri tarafından yapılıp verilmeyeceğini, yine satın, yani satılmayacağını, kim bu, çalış, bu projeye girmek isterse bu çalışmaya, kendisi inşaatında çalışacak vesaire. Hani genel argümanlarımızı ifade ettik. Bunun üzerinden aileler zaten, hani başvurular oldu. Yani Viranşehir'in her mahallesinden başroller oldu. Çünkü örgütlü bir ilçe bir anseyiz. Burası aslında bu park biraz parkın özelliğinden kaynaklı burası seçildi. Burası şey, e, Büyükşehir şey Brediyesi ile e, valiliğin Avrupa Birliği ortak e, projesine istinaden yapılmış bir yer. Burası eskiden şeydi Sümer e, fabrikasının olduğu bir yerdi. Sonradan Sümer fabrikaları iflas edince burayı parka dönüştürdüler. İşte kompleks bir parkta her şey var burada. İşte yerel gündem 21 diye bir yer var. <Gülüyor> bölgenin işte gündemini belirleyen yerel yönetimlere toplantılar olan şu binada yapıyorlar genelde. Şu yan tarafta Mehmet Üzüm Kütüphanesi var. Ondan sonra hemen arkasında e, sosyal hizmetler binası var. E, i̇çinde bir sürü kurs desen şey var. E, sosyal faaliyetler. Niye? Mesela spor salonu. Hı hı. Ondan sonra toplantı salonları, konferans salonları, sinema salonları. Bir sürü şey var yani sayabileceğimiz. Aile yaşamayacak burada biz bu bahsettiğimiz çalışmaların merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz buraya. şu Gördüğümüz bu alanı da yavaş yavaş işgal edip burada şey yapmayı çalışıyor organik tarım yapmayı evet. düşünüyoruz yapmış tekrarlamayım yani burayı biraz o, o mantıkla inşa ettik zaten içeri bakar mı şey ofis tarzında inşa ettik. Genç şehir ne kadar uzatık tabii bir buçuk saat. Falan bir mı? saat. Bir saat. Ya yani Mardin yolu üzerinden gidersek üç saat sürer. İki saat üç Ve saat. Özel vasıta dışında gitme imkanı var mı genç şehirde? Ona işte bunu ayarladım. Ne yani miyorsanız bu bunda gidersiniz. Tabii tabii yani, onları bilmiyorum yani atıyorum evet. dolmuştur öyle gidiliyor mu? Gidiliyor yani? ama işte bir sabah sekiz var bir de ha. öğlen üç var. Hı. O da Bata bir gün öncesinden ün merkezine geliyor. Haha tam gideceğimiz yere bırakmıyor. Bir Hı. de şeydir. E, Ne diyecekti? Bir de bir gün öncesinden yer alır. lazım. Hmm. <gülüyor> ya. <hiç> çocuklar... <gülüyor> çocuklar kaçıyorlar. Hı. Çocuklar kaçıyorlar. والله راح Arkadaşlar İstanbul'dan gelmişler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Yürü usta. Hı. Nedir ben? Ay, of. Nasıl gidiyoruz? Vallahi bu bitmek üzere zaten. Aa. Vallahi şu kalıbı kalmış. Ben ikili de kalbi bitirir, Demirlerini bağlayacağım, bitireceğim. He. Yarın onu, betonu hazır yaparım. Çalışıyorsunuz değil mi? Çalışıyoruz. Yemek paydosundalar. He. İşte bir kev, bir kev orada kalmış. Bir de bu var. Bunun üstünü kapattıktan sonra işim bitiyor benim. Kalbi işim şey Bu Ben bir çay içtireyim. Evet, bir çay bir ev, ne kadar sürdü bir tüby toplamda? Beş, on iki, on yedi, daha. He? Beş. Ne ala, donuzda, penç. Hıfda... Hıfda... Hıfda... Hıfda... 222 doğru. 222 harriu kalpici uca gibi derya sirya sirya 57 üstünden biz mek Bir ay. Bir ay. 1 ayda tam yani kabası bitiyor. Üstten falan kapatı kabası bitiyor. İncesi kalıyor. Ha incesini de hesaplarsan incesini sen 7 gün suvacıydı. 7 günden dış suvacıydı. Alçıcı bir diş suvacıydı. Alçıcıyla diş suvacıydı. Yedi, yedi, on dört. Onlar on dört gün sürüyor. E i̇çeride o fayanstır. Ee, abime söyleyeyim, elektriğidir suyudur. Onun da içine hesablar koyduğumuz zaman, o da, yani iki ayda bir teslim oluyor, evet. Ya, kavga edin ya kavga edin. Ne kadar değil, var. Gördün mü? Yok, demek ki gibi? Ha, şurada. Aşağı aslında yemek. Basit lazım. Davemi Nurettin Leve. Ve kutas Davaskır mı değil? Navim Şeymeli Leve. Benim sinallever. Muhammed Ben ev hep sahibi olarak Nurettin Leveyim. Eee yan başında da Meyreli Leve eşidir. Eee yanlarda oturan da çocuklarıdır. Ali Sinan, Ömer, Faruk ve Mehmet adında dört tane oğulları var. Veya salaçini. Ve salaçini başarmıştır. Ve Herkesin barınma hakkı altında bir proje var bölgede. Bunun üstünde Hamza denen bir arkadaşımız vardı. Üren şehire geldi. E, i̇şte ihtiyacı, i̇şte, e, ihtiyacı olan arkadaşları, aileleri çağırdı. E, bir, i̇lk önce bir ye, 172 bir başvuru oldu. E, tabii bunlar elendi yani. Eve olan vardı, e, ticari amaçla bakan vardı. E, i̇şte bu arsaya alırım, yarın satarım Hı. amacı vardı. Ama projenin asıl şeyi o değildir yani. Herkesin evi olsun. Yani herkesin barınma hakkı olsun. Bir evi olsun. E, aileler başvurdu. Eee Nuri arkadaş da o ailelerden biridir. Erkekler inşaat bölümüne bakarken biz bayanlar olarak ailece hep beraber orada organik sebzeler ekmeye başladık. Hani bu ekilen organik sebzelerin eee Hem inşaat bölümüne hem de ailelere bir katkı olsun diye. Mesela önce biz bu bölgeye, Gülenşehir'e has, Şelengo denen bir sebze vardı. Ve yürede de, bölgede de çok tutulan bir sebzedir. Sadece Gülenşehir'e öz toprağına yetişen bir şeydir. İşte önce onu ektik. Onu ektikten sonra onun turşusunu yapmaya başladık. Orkın adı bası bu yani. Büyük bir şey yok. E, bayanların içinde işte bizim de bir sorunumuz var. İşte öncülük yapan bir bayan arkadaşımız var diyor. E, o bayan arkadaş bize gönül belirli bir saatinde saat verdi. Biz o saatte hepimiz eşlerimizle beraber giderdik. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı çalışırdı. Bayanlar e, tarım kısmına, erkekler ise inşaat kısmında çalışıyordu. Ve hayat böyle devam ediyor işte. Şimdi biz aralık ayındayız. tabii biraz hani hem mevsimden dolayı yavaşlamış şimdiki gidişat. Şimdi e, biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Şu anda komünün devam etmesinde yaşadığınız sorunlar nedir? Yani komin yaş ve sabavi yani tüm tıyama tüneli yani işime veya demeşifana ve komi hayatı Yani şöyle diyorum, ben diyor sisteme muhtaç olmadan biz on aile nasıl yaşayabiliriz Birimize nasıl yardımcı olabiliriz? Ve o devam ediyor. Birisinin bir ihtiyacı olur, o öbürü karşılar. Onun bir ihtiyacı olur, o karşılar. İşte her şey karşılıklı yani. Kimse diyemiyor diyor. Bana ne kelimesi orada olamaz yani. Onun bir çözümü olur. Tabii o aileler kendi aralarında. Mesela oranın o ekili alanı olur, inşaat bölümü olur, nakit konusunda olur, işte maddi manevi sorunları olur. Ben bilmem o ona sorur, ona sorur. Biriyle ortaya bir fikir atar, hepimiz o fikre katılıp beraberce o hareketi götürmek zorunda kalıyoruz. yani İşte biliyorsunuz yani sistemden de böyle kopup komünel bir yaşama başlamak insan için bayağı etkileyici oluyor. Bu zaten topu topu buluyoruz. Yalnız yakın ya bir tane eksik. Spok kastosmasını yaparız yine. Yani. Bir saatim. Olur mu bir tane eksik ya? Yani. Altı ne çocuk. Cık. Altı çocuk. <gülüyor> ben Mehmet Çirkoğlu. 1979 doğumluyum. Ee, Çiçek Çirkoğlu. 1974 doğumlu. Ramazan Türkü. 2000 doğumluyum. Emine Çıkar. Yeter, yürürüz. Çesalik. doğdu. Ahmet Rıkoğlu. Biraz önce Nurettin abilerle konuştuk. Onlara sorduğum soruyla başlayayım size de. Şimdi ne, nasıl haberiniz oldu bu toprak ve su komününden? Sizin zaten bir eve çıkma ihtiyacınız vardı da mı karşılaştınız? Nasıl oldu? Ee, zaten öyle bizim ev ihtiyacımız vardı. Böyle bir projede geldiği zaman e, biz bu projeye sıcak baktık, uygundur dedik. E, toprak ve su ilk defa. Hemen hemen Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmayan böyle güzel bir projenin gelmesi bizi çok mutlu etti zaten. Ondan dolayı biz de elimizden gelen katkılarla e, bu projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Hı hı. Çoğunu da bitirmişsiz görmüşsünüz zaten. Evet. E çok güzel bir proje bir de e, garibanlar için diyeyim yani gerçekten e, güzel bir şey herkes villada oturabilir niye biz oturamayalım diye e, öyle bir projenin arkadaşlarının anlattılar bize durumu izah ettiler biz de kabul ettik seve seve çalıştık elimizden gelen tabii katkılar var arkadaşlar e, en baştan bunu söyleyeyim En az çalışanlardan biri benim, onu <gülüyor> değil <gülüyor> bazı şeyler nedeniyle yurt dışındaydım, işte hastamız oldu, o tür olaylar geçtik başımıza. İşte Allah'a şükür böyle bir şeye başladık, getirdik bu durumumuz. Herhangi bir problemimiz yok. Allah izin verirse zaten baharın ilk aylarında falan yerleşeceğiz. Hı. mutluyuz işte mutluyuz. Ya Aslında çok uzak değilsiniz bu yaşadığınız yerden. Kaç kilometredir aşağı yukarı komünün yeri toprak suyu? 500 metre. 500 metre, metre, metre. aşağı yukarı. Ama aslında de tamamen farklı. Yani burası beton binalar. Evet. Üst üste. Evet. Orada tamamen <gülüyor> kendinize ait. Kerpiç evler ve kendinize ait. Yani kendinize ait değil tabii ki de komün olacak ama evet. bir şekilde tarlanız ve eviniz olacak. Yaşam, yaşamınızın nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi altı tane çocuğumuz da var. Çocuklar açısından da soruyorum. E, bizim ama. için bir iş imkanı da sağlanmış olur. Hı hı. E, tarlayla ilgili olarak. Mesela biz e, burada saracılık yapan arkadaşlarımız var. E, dışarıda görüyoruz. E, bir beş dönümlük yer. Nerede bakarsan on tane aileye rahat bakabilecek e, geliri var. Burada eğer e, çalışırsak, yapmaya çalışırsak, üstünde durursak gerçekten bize çok e, artık e, göç Bu dışarıya çalışma işte fındıktır, pamuktur, Adana'dır işte Karadeniz tarafına gitmeye gerek yok. Bu çocuklar burada rahat okuluna okur, okuluna gider gelir. Bir, e, bir saatlik ya da e, boş bir zamanında gelip taralarında kendi iradeleriyle çalışabilecek güçte. Yani bugün pamuk başladığı zaman özellikle Urfa bölgesinde e, çocukların yaklaşık 3 aya yakın okula gidememeleri. Çünkü tarlalarda çalışıyor. Bunu medyada da görüyoruz. Öyle bir imkanımız, öyle bir şeyimiz olamaz. Çünkü bizim kendi imkanlarımız var. Biz kendimizi değerlendireceğiz, kendi ürünlerimizi biz kendimiz kaldıracağız. Saklı bir ürün yetiştiriyoruz ve hem de ondan kazanç Yani büyük bir kazanç da bekliyoruz. İnşallah Hı -hı. daha fazla da olur yani. Şu an şeyden normalde çok dışarıya mevsimlik işçi olarak evet. oluyor mu? Ya Yaklaşıkla ben hemen yüzde 65-70 diyebilirim Hı -hı. ki mevsimlik işçi var. Hani dedin ya mevsimlik işçi olarak gitmeyecekler kendi alanımızda yetiştirebileceğiz. Evet. Bunu karşılayabilecek Hı -hı. mi sence toprak ve su? Komünlerin e, arazisi tarım evet, Şu an için öyle e, yani, projenin yani. daha ikinci bir etapı da var. Onu da devam edilmesi gerekiyor. O arkadaş dahi iyi o şeylere ilgili. Aynen. Yalnız bu bizi e, rahatlıkla rahata kavuşturacak bir e, tarla var elimizde şu an. Hı -hı. Onu ekip biçersek bu ürünleri yetiştirirsek bize yetecek durumda yani şu an evet. Ne olmuş? Kola ne düşürmüştü? Çavalı hanım baş etmişti. Valla insan hayretli 19 zamanece her iş yapabilir. Belesiz olmasın sen ne yapacaksın? Kurban gibi hacal. Valla. Abi sen abi ya daha. Yani yani bak proje yani insan yapıyor. Ha yani buna bir ad versin. Proje sana geldi ya lan. E Projenin çok iyi olduğunu söylüyor babam, annem de çok sağlıklı bir ev olduğu için biz buralarda hep hastayız rütübetten dolayı bu beton aralarında orası daha iyi çünkü bunlar daha önce yaşamını orada geçirmiş. Kerpiç evlerde geçirmiş tabii. Evet, bunlar yani bir 20 yıl önce zaten kerpiç evlerde hemen hemen. Biz 90'larda köyden göç ettik buraya. Bizim kerpiç evlerimiz de vardı yani. Biz o yaşamı da gördük daha sağlıklı, daha güzel. Teşekkürler. Teyze nereden buraya geldiniz? Biraz şehirde 90'larla. Bir yıllık köyden Germene bağlı. Yani. Hı -hı. Germen köyünden bir mezasında mezarsında oturuyorduk. ordan buraya göç ettik ama geldikten beri diyor biz rahatsızız diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan dolayı işte bu hmm. kefir çiçekler bizim için çok güzel bir şey yani. Siz de bir dahaki etabı düşünüyor musunuz buradan çıkıp oraya taşınmayı? Alawalam zohar. <gülüyor> <gülüyor> İstiyoruz tabii ki diyor. Eğer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir imkan olsa isterler tabii. Ey belki jma faqiyete la bnunane. bizden daha garibanlar olabilir diyor. onlar hayır daha zengin olanlara belki mescitlere oraya gidebilirler. Fark mesela bu işi yapıyorlar. Fakir yazıktır. Ben gideyim ki ben otureyeyim. Benim damım var. Ben oraya gider nasıl olur? Olmuyor. Yazıktır. Ama fakaten fakirler yoksa gitmeyeceğim oraya. Ben ona o zaman oraya gidebilirim. Türkiye'de bir imkan var. Ama böyledir. İnsan vicdan vardır, vicdan. Vicdan olmasınsa insan yaşamaz. Fakir vardır, tabi kimsiz vardır, yazıktır. Ben diyorum ki, benim bir ad bir şey benim damı vardır. Mehmet'i yoktur, Mehmet'i var gitti. Olabilir ki belki bir gün, belki bence Mehmet'i yanına gideceğim. Belli değildir yani. Yani işte Onun yanına gidelim. Ya, Sama bağlı olan şeylerdir şartlar dediğimiz. Eledir. İsmimiz öyle mi? Ela Ramazan Emine. Ramazan Emine. Şey soracağım size şimdi mesela anneler daha çok tarımla ilgileniyor, orada şey diyorlar babalar biraz daha inşaat. Size ne görev veriyorlar orada? Bir şeyler yapıyor musunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Bazen onlara su getiriyoruz. <gülüyor> onlara da yardım ediyoruz. Ne yardım? شیالاره تشمها. ترما براش دادم. بچه هم شیل هنگورانه راستند اوناینادیل. نکیپ بیچ میدن. کنده یملاهایی توپ می گیرند. باش کنار میلند. میخوای خیلی خوب باشی. ne خیلی خوب باشی. میخوای خیلی Başka, Ya sadece ev olarak pişinle. mesela dışarıda öyle bir yer olsun ki belki arkadaşlarınla daha iyi zaman geçirebiliriz. Kütüphane, Bir de şey. Kendine bir bilgisayar nasıl seç. Aynı sıcak bir yerim arkadaşlarımla. Hı. Sen saraziz. Sen ver hepsi kapalılar. Şağnur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de ne? Çok yağmış ya. Geçiyorum evimde çalışıyorum. Orada yemek yapıyorum zaten. Adım Şükrü. Ee, 1971 Yüraş evi doğumluyum. Sarayi klasa da ortalıkçı olarak çalışıyorum. Bu hemen hemen üç senedir bu konuk evinde çalışıyorum. Ondan sonra ilk şey Metin Hoca geldi oraya. Anlattı böyle yani defterleri falan vardı ellerinde. Anlattı böyle bir proje var burada olacak veren Aha. şehirde. İlk başta hiç yani şey yapmadım, müsaade aynı ne olup ne bittiğini bilmiyordum. Ondan sonra, şey işte ondan sonra anlattı dedi Neca dedi böyle böyle bir projemiz var, kılıp işte evlerden yapılacak, komün bir hayat. Anlattı böyle <gülüyor> biraz şey oldum, biraz böyle yani hani bir tane bir de evi olmadığı zaman ama 13 senedir zaten kiracı. Hoşuma gitti geldim eve eşime anlattım kabul etmedi bir böyle bir proje yani hiç aklına bile girmedi olmayacak boş ver yazmayalım ismimizi final ondan sonra gittim Yine anlattı dedi böyle bir de fotoğraflar vardı şeyde internette gösterdi dedi ne can ne diyorsun dedim valla ben ismi yaz ilk zaten e, işte evlere ilk isim yazan bendim ondan sonra e, Anlattım geldim eve anlattım eşime, dedim bana böyle bir proje vardı, ben yazdım ismimi. <gülüyor> Ondan sonra işte başladık. az arkadaşla tanıştık. Ondan sonra deniz verdi. Ondan sonra başladık zaten, toplantı falan yaptık. Hı. Çocuklarla, bizimle toplantılar yapıldı. Ayrı ayrı mı yapıldı toplantılar? Yani mesela... ilk başta evet çocuklarla, ayrı evet ailele... Baya şeydi zaten, birkaç ay böyle devam etti. Birbirimizi tanıdık. Hem aile olsun... E, i̇şte birbirini tan tanıması için. Evet. O yapıldı. Ondan sonra... Ondan sonra e, şey yaptık... Gittik yere birkaç yer gösterdiler. Hani buradan mı yapılsın, şuradan mı yapılsın. Yerler olduktan sonra başladığı zaman ilk başta gerçekten de... Ee, çünkü ben doğruyu söylüyorum. Metin hocanın bize anlattığı gibi çıkmadı <gülüyor> proje. Yani i̇şte ilk başta az bir para gidecek. Şöyle olacak. Ben e, Necdet 4,5 milyar gidecek. Yani böyle olduğu zaman. ki ben dedim nerede ne olursa olsun ben borç edip bu projeye katılırım. Katıldığımız zaman. Ondan sonra bu daha yüksek, çıktı. yüksek çıktığı zaman zaten şimdi elimizde avucumuzunda hiçbir şey yok. Bu projeye girdiğim zaman da inen ki var ya yani bu çalıştığım yerden aldığım olmazdı. Ama ayrıyetten bir de dört çocuk hem evin kirası hem ayrıyetten eve vermenle hiç yani ne elde ne avuçta hiçbir şey yok. O projeye başvurduğum zaman da zaten aynı o şekilde. Bala başladık. Ondan sonra işte Hamza arkadaşlar gerçekten de Baya yani zaten artık o yürüttükten sonra yürüdü. Durdu yani proje durdu. Ahmet'in yani Hoca'yla başladığımız zaman durdu. Ne kadar zaman öncesi ben bahsediyorsun bu Yani durdur derken zaten bu hemen 9-10 ay. Biz bu evlere başladık. Ama evlerin bitmesi yani bir 40 gün dedi bize. Yani 40 gün içinde bitecek. Evlerinize gireceksin ama öyle değil. Gerçekten de çok 21 zor. 21 Mart'ta başladık. 21 Mart'ta başladık. 1 Mayıs'ta bitmesi lazımdı. 1 Mayıs'ta bitmesi lazımdı. O zaman işçi bayramı ya, o süre içinde bitirilecekti sözde yani. İşte kıştı o zaman. Yani yağmurdan dolayı 1-2 ay durduk. İşler durdu yani durdu biraz. Ondan sonra e, biraz para yönlerini yani maddi olarak Ee, yine biraz biraz işler durdu yani bir ay falan durdu. Ondan sonra bazı arkadaşlar geri çekildi yani yetmiş aileydik o zaman. Evet. Şu an sekiz kişi kalmış Maddi olarak e, nasıl düzenliyorsunuz o paramız yani hem sizin kendi aile içinizde diyorum mesela kredi gibi bir şey hallettiniz evet. ya? Evet da... kredi <gülüyor> bir yerden bize kredi ayarladılar zaten oradan çektik aileden e, borç ettik. Bu evlerin bitmesini gerçekten de ama proje çok güzel. Yani tek benim hayalim gerçekten de güzel. Yani oradaki insanlar olsun. Beraber hani komuni dediğimiz zaman mesela ev dediğimiz zaman da gelin mesela geçmeyen buradaki evler gibi değil. Zaten bizim hayalimizdeki yer anlattığımız şeyler ki beraber oturalım, beraber kalkalım, yemeğimiz olsun. Mesela kimi kasta olduğu zaman kaçalım. Birbirimize sahip çıkalım, ayrıca mesela oturduğumuz zaman... Yani şimdi gerekir ya, veren şehirde çok e, şeydirler, sana nasıl Yani kadın, erkek... Mesela bir erkekle oturup konuştuğumuz zaman... Vay be, o erkek niye o kadınla oturmuş, niye o kadınla konuşuyor? Ya daha büyük şeylere maruz kalıyorsun. Yani bence bunu yenmemiz lazım. Yani kadın olarak ilk başta zaten buraya işe başladığı bu zı çalıştığımız yer zaten kadın kooperatifidir. İlk başladığı zaman burada kadın yani çalışan kadın ilk bizdik. Biz beş bayan oraya vazgeçtik. Yani iş başı ettik, çalıştırdık orayı. Gerçekten bize bir adım attık. Ki kadın ne kadar olursa olsun hem şimdiye kadar kadınlarımız hep ezilmez tarafından olsun. Eşlerinden tepki olsun, hala yani bak eşime bunu da anlatıyorum, bence bir kadın esir değil ve köle de değil. Oturup kalsa da tek başına dışarıya da çıksa çarşıya da çıksa çalışsa da yani bunu baskı altında yani şey yaptığın zaman eline ne geçiyor? Bıraktığın zaman o zaten ayaklarının üstünde duruyor. O ne yaptığını da biliyor ama gerçekten de buna inanıyorum. Oradaki arkadaşlarımız bu projeye başvuranlar, hani herkes değil de birbirlerine gerçekten de destek oldular, birbirine yardım ettiler. Yani hem maddi manevi, yani maddi, zaten maddi hepimiz olmadığı için biz bu projeye başvurduk. Ama o sağ mesela yazın ortasında kimi çocuklarıyla geliyordu, bebekleriyle tarlanın üstüne geliyordu. Yani benim iki iş yapıyordum, sabah saat altıda tarlaya giderdik. Biz 8.30-9.00'a kadar oradaydım. Ondan sonra konuk evine geliyordum. Baya yani yorucuydu. Ama güzel geçti. Güzeldi, yani. adım attık. Bakalım inşallah. Sonu güzel olur. Daha farklı şeyler düşünüyoruz biz oraya. Mesela salça, pul biberi. Onları da öğretmeye çalışacağız inşallah. Öğretme dediğin, beraber? Beraber tabii ki. Tabii ki hepimiz beraber. Peki biraz önce şey dedin ya, kadınla da baskı altında olsun. Evet. Aramızda da konuşuruz. Sence orada şimdi toprak ve su konuyunda e, nasıl bir ilişki olacak genel olarak? Sadece ilişki değil, dışarıda da. Zaten konu o. Mesela e, ne kadar olursa olsun ben batıda büyüdüm. Serbestimde. Yani çalışmak konusunda olsun, fikir konusunda olsun, oturmak konusunda olsun. Ama gerçekten de orada arkadaşlarımız, eşleri baya yani... Bir erken yanında oturamıyordu, yemek yiyemiyordu. nasıl desem çekinirdi, kendini sakınıyordu. ayrı otururdu ama en sonunda yani birkaç ay geçtikten sonra baktım yani gece onların da değiş yani değiştiler. Artık beraber oturuyor yani beraber oturuyorlardı, kalkıyorlardı. Birbirlerine de gidip geliyorlardı. Beraber çalışıyordu, konuşuyorlardı. Gerçekten de onlarda yani farklılık vardı. Yani değiştiler. Ben buna da inanıyorum. Oradaki yaşam değişti. Evet, erkekleri yani eşleri de onlara karşı değişmişti. Hı hı. Eşleri de öyle tepkili falan değildiler. Hı hı. Ama var yani sana desem burada hala baskı var. Hala kadın yiyor. Hala... E, ne bileyim... Yani kadın burada gerçekten bak... E, burada bir yer açılacak. Kadın sığma yeri. Gerçekten de kadınlara ihtiyacı olduğu bir, bir yer. Çünkü bayağı arkadaşlarım var. Hepsi yani anlattıkları zaman yani hiçbir kadın onu çekemez. Hem dayak, hem ayrıca eşi üstünden evlenmiş, ondan sonra bırakılmış. Çocukları onlara göstermeyen. Yani i̇nşallah orası da. Bu komün de bir örnek olur. Her yerde bir örnek olur. Bu komi gerçekten de değişik. Yani... Kadın açısında olsun, erkekler açısında olsun. <gülüyor> i̇lkbaharda evlere taşınırız hayırlısıyla inşallah Allah'ın izniyle. Yani evler zaten bitmiş. Yani çok çok bence bir on beş gün plan yani biter. Yani evlerin hepsi biter. Ama şimdi kış olduğu zaman, bir de çocukların okulları olduğu zaman yani ki biz gitmeyi düşünmedik, dedi ilkbaharda. hem evi taşırız ama ayrıyetten e, bahçe işleri falan olsa hani ilk barda zaten başlıyorsun sen yani. bizim için de iyi olur. Yok yani kışım şey yapamayız. Ama Allah razı olsun bak buranın belediyesi gerçekten bayağı bir yardımcı oldular bize. Bir de ayrıyetten e, öğrenciler her yerden geldi. Diyarbakır'dan olsun, arkadaşlarımızla Allah razı olsun zaten hepsi İstanbul'da. İstanbul'dan, her yerden. Oh. Yani doktor, sanat desem öğrenci, Evet öğretmen herkes gelmiştir Açık. ve herkes de gerçekten de destek Açık. verdi yani bize manevi olarak destek çıktılar. Sen de var mi bitiyorsun? Evet bitiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Neyse. Yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sence nasıl bir fark olacak buradaki yaşantı, yaşantı? Buradaki yaşantı bence şimdi Neriman'ın anlattığından daha fazla, daha güzel olacak. Ben öyle düşünüyorum. Evet, yani. Peki sen orada şimdiye kadar ne yaptın? Yani zaten beraber çalıştınız Şimdi değil. orada yani. evet çalışıyordum ben. İşten geldikten sonra yani sabah işe gidiyordum sanayiye. İşten geldikten sonra akşam orada çalışıyorduk. Biz iki grup buluşmuştuk. Bir gündüz bir gece grubu. Saat 12 bire kadar inşaatta çalışıyorduk orada. Ondan sonra işte ev fikir ya Hep kira olduğu için işte kira parası yüzünden şey oldum biraz, e, kalktım, işe başladım. Şu an işçi, yerimde işi tutmuşum, işi çalışıyor. Şemus burada. Ne yapalım? Şemus. Ben ne <ben> <gülüyor> diyeceğim, gibi bilmiyorum valla. Kaç nasıl? Onca on On dört. On dört On dört. Anne döndü döndü. No, wala wala, onun çundur ben de döndüm. Sano Adem Şehmuz aynı vall. 98 doğumluyum. 8. sınıfa gidiyorum, orta 3. Kerpiç evlerde koordinatörüm. Başka nertsan ne gidiyorum? İşe gidiyorum. Tescillerde koordinatör. Evet. İşe gidiyorum otobüs parkçıyım. Bir de mesleğim var otel eğitim. Neyi anlayamıyorsun? Otel eğitim. Araba eğitim. Aslında de otel yıkamak. Başka? Şey soracağım, şimdi en başından beri böyle toplantılar yapılıyormuş ya çocuklar. Evet. Çünkü koordinatör olduğuna göre neler konuşuyordun? Biraz anlatırsınız, evet. Siz ne istediniz en başında? İşte biz ne istediğimizi söylüyorduk. Mesela park. Park olsun. Bahçe. futbol sahası, basketbol sahası, internet kafe. Bir de işte park yerleri vesaire. Çocaktan oynayabileceği yerler. Nasıl bir şey bekliyorsun bu Nasıl? değişecek mi sence biraz yoksa? Sağlık konusunda, ev konusunda, para konusunda çok iyi olacak Masal konusunda kerpiç evler nasıl söyleyeyim enostalikli yerdir yani. Orada bahçeler var, tarla var. Hava da güzeldir Başka ne çalışmalarda ne yaptın Evet çalışıyorum ben orada. Ne yapıyorsun? Orada işte ne yapıyorsa yani ben de onlara yardım ediyorum. Gece vakti gidiyorum ben sabah olsa. Bu arada işte ziyade, ziyade bana olay dur biraz kesmişin gelsinlere. İş işim var, okulum var, dershanem var ya. Biraz kesmiş. Geliyorum onlara kalıplara yardımcı oluyorum işte, kaplar yağlanıyor yeni kaplar tennesi çıkması için. Projelere katılıyorum, toplantılara. Evleri yapmasına, bahçelere, tarlalara yardım ediyorum. İşte başka vesaire. Museli mi gideceksin? Sınava gideceğim mi? Evet, sınava gideceğim. Son evet. belki, sondur. Son. Son. Yok, 8. Son. Sekiz, giriyorsun. Evet. Evet. Evet. evet. Sen de başından beri varsın sonuçta evet. oğlum gelmeye çalışıyorlar. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ya mecbur destek vereyim, ne yapayım? Sorularım da ev sahibi olsun. Ama yoklukta işte zorlanıyorlar. onları. Bu de yoktur, yardım edeyim. Teşekkür edersin. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bir şey yapmışsın da mutlu bize. Bir şey ne He. Bir şey ne Sağ olun yani oradakilere, bize dünyalara da hepsine de selam söylüyorum. Küçüklerinin büyüklerini yani yerlerinden öpüyorum. Rémi les abîmences depuis déjàales etaientростie à différents débouchés. Sa l'abîmme Dieu. Ben je suis en très processing Somebody falan burada oldu işte 6 aydır kullanmıyoruz genç burayı zaten arkadaşlar kullanıyor müzik birimin ama biz 2-3 ay işte burayı kullandık Hı. yani ayrılarda ilk toplantılar görüşmeler toplantılar falan hep burada ve yan odada alındı Hı. ilk kerpistikliğinin ortaya çıktığı oda biz olarak sergileniyor. <gülüyor> Ziyaretçi. Açık radyo. Ses ve sesli ve yine Şimdi yani hem ses hem görüntü olacak. Arkadaşlar müzik Şimdi pro mu çalacağız? Çalışır şimdi. Ses tabii. Yani dinlemek evet. I want the cash. Size sağlık. Şükürler. Çok güzelmiş. Kayıt aldım kusura bakmayın ama güzel çalıyordunuz biz de duyduk koridorun öteki ucundan. Burada sürekli geliyor musunuz? Hı -hı. Prova yapıyorsunuz. Grup gibi bir şey mi yoksa? Grup. Ne grubunuz ismi? Nözya. Arya. Arya. O değişti. <gülüyor> Arya. Arya. <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. üç gündür Viranşehir'deydik. Şu an İstanbul'a dönmek üzere Diyarbakır'dayız birkaç saat yine. Diyarbakır'da Bakırcılar Çarşısı'nın içinde, Sülüklü Han'ın mahzeninde oturduk. Hamza ve İbrahim'le biraz konuşmak istedik. Esasında onlar üç gündür bizimle birlikte. Aileleri de onlar sayesinde gezdik. Onlarla söyleşiler yaptık. Şimdi ben sizin soyadınızı bile esasında henüz bilmediğim için biraz kendinizi tanıtır mısınız diye böyle küçük bir girizgahla başlayalım. Hamza Büyüktaş eee Yani işte kerpiç, ahu ah, kerpiç evler çalışmasını yürüten arkadaşlardan biriyim. Ben İbrahim, İbo'da diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Kerpiçlerle uğraşıyoruz birlikte. Böyle yani. Şimdi biz üç tane aileyle konuştuk Nurettin abi, Mehmetler ve Necla ablaların evlerine gittik. Onlardan zaten aslında biraz komünün aşağı yukarı ne olduğunu öğrendik daha doğrusu. onların niye girdiklerini sürecin nasıl geçtiğini öğrendik ama bir de biraz sizden dinlemek istiyoruz. Onların anlattıkları hep şeydi yani geldiler bizi buldular bu anlattılar böyle böyle bir proje var biz de kabul ettik çok e, kafamıza yattı ve de başladık. Şimdi siz onlara nasıl gittiniz? E, aslında Viranşehir neden Viranşehir sorusu da kafamda var ama onu belki birazdan konuşuruz. Bu Toprak ve Su Avu e, komününün başlangıcını biraz anlatır mısınız bize? Yani e... Hani Vilan şehir tabii özel bir yerdi yani e, gerek feodal Feodal ilişkilerin çok güçlü olması nedeniyle e, gerek hani farklı sosyolojik yapısı gereğiyle e, böylesi bir çalışmaya hani e, e, en uygun yerdi diyemeyeceğimiz bir yerdi ama e, eğer hani tam tezat bir yerdi aslında e, ama eğer buradan başlarsa bir şey hani başarılı olursa Vilan şehirde başarılı olursa e, genel anlamda da ...bir başarıya ulaşmasının başka yerlerde de e, uygulanabileceğine inanıyorduk. Bir diğer noktada Viranşehir'de işte e, geçmişten beri hani toprak ağlar var. E, çok köylünün toprağı yok. E, büyük ailelerin e, hakimiyetinde biraz topraklar. Ama burada hani belki e, işte belediye vesairenin de desteği vardı bu çalışmada. Bunlar olmasaydı belki bir toprak işgaline de girişilebilirdi. Bu anlamda da hani, Viranşehir olması önemliydi. Böyle bir şey olmadı tabi hani biraz belediye ile birlikte belki ilk olmasından dolayı da biz direkt direk işgale girişmektense belki böylesi bir giriş biraz daha kolay olacaktı bizim için. Böyle başladı. Aile tespitinde biz işte o kentin ileri gelenleri, çeşitli işte örgütlenmeler yani oradaki işte siyasal parti, belediye, yine işte mahallelerde örgütlü olan kitleler, kesimler,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 Ee, yani Viranşehir'in her mahallesinden başvurular oldu çünkü örgütlü bir ilçe Viranşehir. Viranşehir bu arada kaç mahalle var? Aşağı yukarı nüfusu kaçtır Viranşehir'in? Nüfusu 120 yani 100 bin üstünde, 110, 120 bin civarında mahalle sayısını bilmiyorum ben tam, tam net bir sayı veremem ama e, ciddi bir nüfusu var. E, i̇şte bu mahallelerin tamamında ben yani çeşitli çalışmalar yapıldı, belediye yoluyla duyuruldu oradaki işte. parti yoluyla duyuruldu. Bunun üzerinden de şey gelişti. Yani işte BDP ilçe örgütüne başvurular başladı. Belediyeye başvurular başladı. Biz hani oraya giden insanların tamamı bize belediyenin kültür merkezinde tahsis ettiği bir oda vardı. Tamamını oraya yönlendirdiler. Biz hiçbir belge, kimlik ya da işte kimlik fotokopisi gibi bir şeyle bir başvuru almadık. Direkt gelen insanla tamamen hani amacımızı konuştuk. amacımızın demin ifade ettiğim ekolojik bir köy oluşturmak olduğunu buna katılmak isteyen ailelerin de hani bunu baştan anlaması gerektiği, bunun şartları olduğu, işte çalışma koşulları olduğu vesaire bunları ifade ettik ve böyle biraz aileler hani kalan aileler ondan sonra kaldı. Yani birkaç noktamız vardı. Bir hani soruyordu senin evin var mı? Ee, yani yok. Evim yok sorusuydu bizim beklediğimiz. Evin yoksa o zaman sen ev sahibi olabilirsin. Nasıl ev sahibi olabilirsin? Müteahhitlere, şirketlere ne bileyim işte hani bunun gibi güçlere, çevrelere ihtiyacın olmadan gelip kendi evini inşa edebilirsen, çalışırım diyorsan. Yani belli bir miktarda bir masraf da gidecek. Bu masrafı da eğer karşılarım diyorsan buyur 45 dönüm arazimiz var. Gelirsin senin konut hakkın var. Ee, bu günümüz geçerli tüm konut politikaları safsatadır, yalandır. Gelebilirsin, konutunu inşa edebilirsin. Ama sen inşa edeceksin. Hani e, birileri senin yerini inşa etmeyecek. Evin planına da sen karar vereceksin. Biçiminde başladı. Tüm bu toplantı süreçlerindeki tartışmanın bir ayağı mesela buydu. Bir diğer ayağı, işte günümüz e, gıdaları üzerinden bir tartışma yaptık. Yani işte orada tamamen kendilerinin bildiği tohumla O tohumu ekerek bildikleri yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle tarım yapabileceklerini ifade ettik. Hiçbir şekilde işte o, e, kimyasal gübre ve benziği, e, hiçbir şeyin ilacının vesairenin kullanılamayacağı, e, tamamen doğal gübrenin kullanılacağı, yine tohumun da doğal tohumu olacağı e, biçiminde, hani biraz bu noktalar üzerinden gitti. Bir diğer nokta da, yani, e, mesela şeyi çok işledik biz, Yani bu çalışma sürecinde kimse kaytarmamalı ama bunları böyle dıştan kural biçiminde dayatmak yerine daha çok ayıp kavramı üzerinden biz tartıştık. Yani eğer birimiz kaytarırsak ötekine ayıp etmiştir biçiminde çünkü siz orada bir komün tartışması başlatmışsınız ama insanlar sonuçta hani günümüzde insanları biliyoruz hani herkes bir yerden zengin olma peşinde bir yerden bir takım işte ya ev alma, araba alma ya da arazi kapma, alma neyse peşinde. Dolayısıyla bize gelen tüm insanların böylesi düşünceleri de olacağını biliyorduk. Niyetinde bunlar var. Bunları onlarla da konuşuyor. Şu an kalan 9 aile var. Çalışmamızın birinci aşamasını yürüttüğümüz bu 9 aileyle de hani kendileri de ifade ediyor. Yani hepimiz biraz da arazi kapmaya geldik. Oraya hani o ilk üç ayda tartışmakla komün olunmuyor. Ya da işte sekiz ay geçti. Beş 6 aydır bir inşaat süreci var. Yine komün olunmuyor. Bu uzun bir süreç. Bir de biraz ee, belki eylem sırasında yani beraber iş yaparken öyle şey yani iner, iş yaparken mesela inşaatta çalışırken ilk başta hani birbirlerini zaten tanımıyorlar. Bir de aşiretçilik bölgesi. Hepsi birbirine biraz kuşkuyla yaklaşıyor. Ya yani mesela Viran Viranşehir'de aşiretlerin kendi kahvehaneleri var. Hani bir aşiret üyesi diğer kahvehaneye gitmez. Dolayısıyla Oyun bile hani kahvede oyun bile oynanmayan bir ortamda hani insanları bir araya getirip bir komün tartışması başlatmak bile hani ciddi bir iş, işti. E, ama şimdi e, orada e, hemen hemen nerede, neredeyse dokuz ailenin tamamı da farklı aşiretlerden. Ama artık hani şunu söylüyorlar bizim kendi aşiretimiz var. Eğer ki illa biz aşiretçi olacaksak biz böyle tanımlanacaksak biz de ahuav aşiretiyiz biçiminde ifade ediyorlar. Hı hı. Şimdi evden bahçeden bahsettik. Ben İbrahim'e şey sormak istiyorum, biz ilk Diyarbakır'a geldiğimizde sen bizi... ...Mezopotamya Sosyal Forumu döneminde kurulmuş olan Kerpiçev'e götürüp... ...esasında oradan itibaren anlatmaya başlamıştın zaten evleri. Şimdi biraz şeyden bahseder misin sen? Biraz hani işin inşaat kısmıyla da ilgili olduğun için soruyorum. Yani Toprak ve Su komününde Kerpiç evler... Kuruluyor ve konuştuğumuz ailelerin hepsi zaten bunun ne kadar sağlıklı olduğunu söylediler. Bir de sana sormak istiyorum. Yani özellikle kerpiç seçmenizin nedeni neydi? Bir de tam olarak kerpiç dediği galiba. Daha farklı bir şey bir karışım kullanıyorsunuz. Ondan biraz bahseder misin? Şimdi bilindiği üzere günümüzde kullanılan yapılar genelde betonar mı oluyor? Yani burada insan sağlığı açısından çok böyle olumlu yanları olmadığını hepimiz biliyoruz. Mesela gidip... Görüştüğümüz ailelerin de mesela Yaşlılarının beton evlerde kaldığı Bir dönem kerpiç evlerde kalmış Daha sonradan betona beton evlere Geçtikten sonra işte çıkan romatizma hastalıklar işte diyelim. E, Betondan gelen e, e, Olumsuz Yanlardan dolayı Ortaya çıkmış hastalıklardan e, Sızlandığını Gördük mesela Mesela bizim kendi annemizin babamızın da Mesela yakındığı bir şeydir Mesela benim ninem beton bir evde ölmekten çok korktuğunu söyler sürekli. Çünkü kendisi Diyarbakır'ın bu özgün taş yapılarında mesela taş taş binalarda, taş yapılarda, avlulu evlerde büyüdüğünü her zaman söyler. Şimdi doğup büyüdüğü bir bir şey var. Mimari bir alan var. Taştır. Bunun hani Onun yaşamında belirleyici olan hani sağlığından tutup psikolojisine kadar. Çünkü mesela bir taş bir, bir evin ya da bir e, kerpiç bir evin içinde olmak sadece mesela sağlık açısından da mesela psikolojik olarak da e, getirileri var. Olumlu yanları var. Şimdi bu olay biraz bu yönden baktığın zaman bir de bir alternatif bir yaşam biçimi diyoruz bir komüne. Alternatif derken sadece bir komün paylaşım değil aslında. Hani bunun teknik olarak da bir ekolojiyle E, doğayla bir bütünlüğü olması gerekiyor. Şimdi beton yaptığın zaman belki bir paylaşım olabilir ama e, günümüz klişesinin hani günümüz o sağlıksız ortamlarının e, sağlıksız evlerin dışında bir şey olması gerekiyor. Hani Hem mimarisiyle alternatif olacak hem yaşam biçimiyle alternatif olacak e, hem de adil adil bir yaşam mesela bu çok önemlidir mesela bir komün kuruyoruz orada tamam ama bu sadece hani üretilen ya da e, Ee, tüketilen şeyin e, eşit bölüşülmesi değil aslında. Bu bir adil yaşamayı öğrenmektir. Kendi sorunlarını kendilerinin kendi aralarında çözmesi e, ya da kendi e, bu, sevinçlerini bir arada e, paylaşması. Bu adil yaşamı öğrenmektir. Bir de hani bunların sağlam, sağlamlığından e, sağlamlığı konusunda biraz şey yaptım. E, İstanbul'da Bilge Yaşık Hoca var. Kendisinin üzerinde uzun yıllarda çalıştığı bir Kerpiç biçimidir bu. Kerpiç de değil aslında. Alker denen bir şeydir. Malzemedir. Bir sentezdir. İşte alçının, kirecin, mermer tozunun, suyun bir karışımından elde edilmiş bir şey bu. Çok. Toprak da var tabii içinde. Bunların belli oranda karıştırılıp, kalıplar içerisinde dövülerek, kolonsuz <gülüyor> bir sistem olarak, yığma olarak inşa edildiği bir şey. Ee, çok da sağlıklı, çok da sağlam. Hani bir betonarme yapının ömrü mesela inşaat e, şeyinde, literatüründe elli yıl olarak geçer. Ama kerpiç böyle değil. Binlerce yıllık kerpiçler var. Halen ayakta olan mesela Harran'da kerpiç evler var. Ee, biraz bunlar hani bu işin e, ayaklarını sağlamlaştırdı diyelim. Biraz böyle oldu. Do dokuz aile zaten bu. Birinci etapta dokuz ailenin e binaları yapılıyor. Şu anki durum nedir komünde? Yani binaların hepsi bitmedi bildiğim kadarıyla. Ama çoğu büyük bir kısmı bitti. Ee, bir tane mi kalmıştı? Neydi? Bir tane kalmış. O da işte kimi e, maddi sıkıntılardan kaynaklı devam edemedi. Bir de e, kışın gelmesi biraz çalışmayı zorlaştırıyor. Bir yağmur yağdı mı üç gün dört gün duruyoruz. E, soğuk olduğumuz zaten çalışmak zor oluyor. E, baharda artık bu hem maddi o sıkıntının atlatılmasıyla hem de havaların güzelleşmesiyle birlikte o kalan evi de başlayıp bir 15-20 günde en azından bitirmeyi düşünüyoruz bir sonraki aşamaya geçebilmek için, yani durum bu. En çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi Vilan şehirde bu komünde yer alan aileler adına karar vermemek. Yani hatta onların da birbiriyle ilişkilenmesinde aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. çünkü eğer e, başarılı olmak istiyorsanız insanlar adına konuşmamanız gerekiyor e, yeni bir hayattan bir şeylerin mümkün olduğundan işte gerçekten insanların özne olduğu bir e, ortamdan bahsediyorsanız hani gelin sizi özne yapacağız şöyle özne olursunuz bak şunu yaparsanız özne olamazsınız demekle olmuyor yani yanlışı da beraber yaptığımız zamanlar oldu bizim hani bu, buradaki temel şey bu insanların e, hani kendilerinin yürüyebilmeleriydi. Bunu belli yanlarıyla şu ana kadar başardığımızı sanıyorum. Yani biz ilk bir iki ay mesela teknik işlerin sorumluluğunu falan aldık. Ondan sonra mesela bütün işi, inşaatı son işte 3-4 aydır özellikle tamamen kendileri yürütüyor. Artık işte tarımı nasıl yapacaklarını, tohum bulmadır, işte ne ekeceklerini vesaire, artık kendileri karar veriyor. Hatta biz bazı fikirler ileri sürdüğümüzde şey olabiliyor. Hani direkt o fikir artık eskiden ya işte Allah razı olsun diye yaklaşırlardı bize, fikirlerimize falan. Şimdi mesela yok öyle olmaz biçimde net bir şey geliyor. Hani eskiden biraz daha minnet belki vardı ama şimdi o da kalktı. Biraz aslında bu hani bunu yapmadığınız zaman E, mış gibi yaparsınız yani güzel bir şey yapmış gibi yansıtırsınız dünyaya ama aslında orayı siz yine dışarıdan birileri yönetiyordur ya da içeriden bile olsanız işte birileri yönetiyordur oradaki temel nokta kimsenin yönetmeyecek olması yani Viranşehir'de şehirde temel e, şeylerimizden bir tanesi bu birlikte karar alınacak birlikte tartışacaklar o tüm kararların sonuçlarına da katlanacaklar eğer bu sonuç tarımdan gelen gelirse ona paylaşacaklar tarımda zarar ederlerse sonuçlarına katlanacaklar. İşte ev istiyorlar mesela. Biz daha küçük evler mesela öngörmüştük. Yani hiçbir şekilde işte 120, 110 metrekareyi hatta aşmasın diye düşünmüştük. Ama bu aileler 140 metrekarelik evler istedi. Biz mesela işte olmaz falan demedik. Olur ama bunun maliyetine katlanırsınız dedik. Nihayetinde bugün maliyetine şu anda katlanıyorlar. Bu onları ciddi biçimde zorluyor. Yani bu İşte e, evin maliyeti 12-13 milyara bitecekken şu anda 20 milyara çıktı. Bunun evet, nedeni? Tabii, yani, evet, o artıştan dolayı evin büyütülmesinden. Evet. E, diğer yandan hani daha büyük evlere de ihtiyaçları var. Çünkü aile nüfusu kalabalık. Ama biz eğer orada onlar adına konuşsaydık gerçekten e, sadece iyi bir şey yapmış olurduk. Yani ev sahibi olmalarına vesile olurdu, olurduk. Ama işte komün. Ee, karar alma özne olma kendi hayatlarını belirleme noktasında En azından hani bütün yeryüzündeki iktidarlar zaten hayatın bir yani bir yerinde işte e, takküme oluşturuyor iktidar ediyor yapıyor Biz de oradan iktidar oluşturmuş ve onları Hani e, şeyleştirmiş olur pasifleştirmiş e, olurduk. bu anlamıyla hani e, yaptıkları her şey kendi kararları e, biz hani biraz artık bu noktada bugüne kadar da öyleydi bundan sonra da hani destekçi pozisyonda olacağız. Eee yani biz bir dünyada yaşıyoruz. ve gerçekten hani dünya ciddi sorunlarla uğraşıyor. Dünyadan kastım insanoğlu değil sadece. Yani hatta en az sorun yaşayan insanın kendisi çünkü hani biraz da sebep olduğu şeyler dolayısıyla sonuçlarını da biraz biliyor bir hazırlığı var. Şimdi bu dünyada bugün yaşanan küresel ısınmadan tutalım işte gıdanın zehirlenmesi toprağın kirletilmesi suyun kirletilmesi vesaire bundan haberi olmayan bir doğa var ee, sürekli bunlarla bu zorluklarla karşılaşan dolayısıyla hem insan için hem bütün doğa için ee, biz biliyoruz ki yani dünyanın her yerinde insanların diyecek sözü var yapmak istedikleri şeyler var ee, ama bütün dünyada sanırım hani bir takım kendi içinde mutsuzlukları olan, arayışları olan, aynı zamanda şikayetleri olan insanlar, sanırım hani bir Mesih bekliyor, bir yerden bir, bir şey bekliyor, birileri gelip bizi kurtaracak yok öyle bir şey. Yani e, dinler de zaten bunu da söylüyor, bilmiyorum hani biri gelecek de gerçi o, o da ifade ediyor ama biz şuna inanıyoruz yani Vran şehirde başlamamızın nedeni olarak söylüyorum, biz şunu durdurduk yani bir yerlerden bir şey gelmeyecek, yani bir şey biziz aslında. Yani ben bir insanım, bu doğada yaşıyorum, bu dünyada yaşıyorum ve ben bu olmak istemiyorum. Bana dayatılan hayatı yaşamak istemiyorum. Benim redlerim var, kabullerim var. Kabullerimi e, hayata geçirmeye çalışıyorum. Biranşehir bizim için biraz bu. dikiler için de bu, o aileler için de bu zaten. Hani görüşmeleriniz oldu, ifade ettiler. E, yani beklemenin, e, umut etmenin, e, kısacası aslında demin söyledik. özne dedim ben. Hani nesne olmanın bir gereği yok. Buyurun özne olalım. Hani hayatı örelim, şimdi başlatalım. Hemen şimdi örmeye başlayalım. Bizce eğer herkes biraz kendi şikayetleri noktasında vicdanından gelen rahatsızlık ve şikayetlerinden yola çıkıp bir şeyleri örmeye başlarsa dünyanın çok daha güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyayı kurtarmak mı? Değil. Herkes kendi dünyasını kurtarırsa zaten ya da biraz düzeltirse Ya da hiç düzeltemiyorsa bile bile hani yaşamında bir kere eksik bir tahribat bırakırsa daha az tahrip edilmiş yaşam alanları olur. Onun için hani herkes de bir şeyler yapmalı artık. Hani günümüzde işte su ticarileştirilecek dendiğinde 20 yıl önce insanlar gülüyordu ama bugün ticarileştirildi. Şimdi tohum ticarileştiriliyor. Hayatın kendisidir, ta kendisidir o. bizde mesela nenelerimiz öleceklerini anladıkları zaman evin en güvendikleri kızına ya da gelinine küçük bir bohça verirler. Hazinesidir onun ve içinde tohum vardır. Ama artık o tohum işte dev şirketlere geçiyor. Nenelerin pozisyonunu o alıyor. Nenenin onu vermesi, en güvendiğine vermesinin nedeni olur da bu tohumu saklar diğerleriyle paylaşmaz diye. Hani güvenebileceği birini seçmesidir. Ama tohum şirketine ben nasıl güveneyim neden hani nesilleri ona teslim edeyim ve yine hava oksijen kirletilecek kirletiliyor dolayısıyla e, herkes bir şeyler yapmalı yani biz sadece viran şehirde hani sadece bir kerpiç ve işte domates biber ekme olayı değil e, gerçekten hani en azından kendimizin kendimize bir alan açma aslında yapmaya çalıştığımız şey ve dünyanın e, her yerinde ya da herhangi bir yerde biraz canı yanan insanlar da artık hani ne yapabilirim noktasında adım atmalıdır. Biz bu konuda her türlü desteği, çapımız, gücümüz yani oranında yapabileceğimiz şey olursa da desteklemeye de hazırız. Bizim burada gidip insanlara aslında kerpiç böyle bir şeydir, şöyle bir şeydir dememiz aslında insanın, bak senin özün budur aslında dememizle eşdeğer bir şeydir. Yani bir insana Senin bir insana onun özünü anlatmak kadar komik bir şey yoktur aslında. Çünkü insanı kendini özünden uzaklaştığının ispatıdır bu. bu. Bu çalışma aslında böyle bir mesajı da var aslında. Biraz bu yönüyle de değerlendirmek gerekiyor. Hani vicdanı ve özünü kaybetmemiş her bireyin ya da her grubun her toplumu bu yönü yoğunlaşması, bu yönlü bir şeyler yapması bence önemlidir, değerlidir. Çünkü her gün daha geç, daha çok geç kalmaya başlıyoruz. Ha, bu olayın çok böyle politik ya da siyasi yönlerine girmemek gerekiyor. Biz biraz daha böyle işin, vicdanen, e, ahlakın, e, doğayla uyumlu, insanlığın gerçek, gerçek özünü bulmasına yönelik bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Ve bu paralelde biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.